650. konu, Hz. Ali'nin Ukbera'ya zekat memuru tayin ettiği Sakifli birisine tavsiyelerde bulunması, Sakif oğullarından bizzat şöyle anlatıyor, Hz. Ali beni Bağdat yakınlarındaki Ukbera karyesine zekat memuru olarak tayin etmişti, ora halkından bazı kimselerin de bulunduğu bir sırada bana, Sevat, Irak, halkı hilekar insanlardır, sakın seni aldatmalarına izin verme, alman gerekenleri tam olarak al, dedi, Sonra da akşama kendisine uğramamı söyledi, yanına gittiğimde bana şu tavsiyelerde bulundu, o sözleri, zekat verirken güçlük çıkarmamalarını ihtar etme amacıyla yanındakiler için söylemiştim, sana gelince sakın birkaç dirhem için onları kamçılayıp cezalandırma, onlardan koyun ve sığır alayım deme, çünkü biz afve ile emrolunduk, Afve nedir biliyor musun, o, güç yetirilen şey demektir. Sakif oğullarından aynı kişi şunları da anlatmaktadır. Hz. Ali bana onlar hakkında şunları da tavsiye etti, sakın onların yiyeceklerini, kışın ve yazın giydikleri elbiselerini ve çalıştırdıkları hayvanlarını satma, birkaç dirhemlik bir mal için onları alıkoyma, bunun üzerine, ey müminlerin emiri, eğer böyle yapacak olursam senin yanından nasıl gidiyorsam öylece de boş dönerim, dedim. Hz. Ali de şöyle buyurdu, eli boş dönecek olsan dahi sen bu söylediklerimi yerine getir, çünkü biz ancak afre ile yani fazlalıklardan almakla emre olunmuşuzdur.